Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminin cevabı sadece, Lut ailesini memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar uzak kalmak isteyen insanlarmış, demelerinden ibaret oldu. Bunun üzerine, onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı Müstesna, onun geride kalmasını takdir ettik. Onların üzerlerine, müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple, uyarılanların yağmuru, ne kötü olmuştur. De ki, hamd olsun Allah'a, selam olsun, seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa, ona koştukları ortaklar mı? Yoksa, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği Güzel güzel bahçeler bitirdik Allah'tan başka bir tanrı mı var? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur Yoksa yeryüzünü oturmaya elverişli kılan Aralarından nehirler akıtan Arz için sabit dağlar yaratan iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka bir Tanrı mı var? Doğrusu, onların çoğu bilmiyorlar. Yoksa, darda kalana, kendine yalvardığı zaman, karşılık veren ve sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir Tanrı mı var? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Yoksa, karanın ve denizin karanlıkları içinde, size yolu bulduran, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen mi? Allah'tan başka bir tanrı mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten hem yerden rızıklandıran mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var? De ki, Eğer doğru söylüyorsanız, Siz kesin delilinizi getirin. De ki, Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez, Ve onlar, Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, Onların ahiret hakkındaki bilgileri, Yetersiz kalmıştır dahası bu hususta şüphe içindedirler bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler inkarcılar dediler ki sahi biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten çıkarılacak mıyız andolsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımıza da yapılmıştır bu Öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, Yeryüzünde gezin de, Günahkârların akıbeti nice oldu görün. Onların yüzünden tasalanma. Kurmakta oldukları tuzaklardan ötürü, Sıkıntı duyma. Onlar, Eğer doğru sözlüyseniz, Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı, herhalde yakında başınıza gelecektir. Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Rabbin elbette, onların kalplerinin gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir. Gökte ve yerde, göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta bulunmasın. Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır. Ve o, müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken, sağırlara da daveti duyuramazsın. Sen körleri sapıklıklarından çevirip, Doğru yola getiremezsin. Ancak, Ayetlerimize inanıp da, teslim olanlara duyurabilirsin. O söz, başlarına geldiği zaman, onlara yerden bir be çıkarırız da, bu onlara, insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. O gün, her ümmet içinden, ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da, onlar, Toplu olarak sevk edilirler. Nihayet, geldikleri zaman Allah buyurur. Siz benim ayetlerimi, Ne olduğunu kavramadan yalan saydınız öyle mi? Değilse, yaptığınız neydi? Yaptıkları haksızlıktan ötürü, O söz gerçekleşmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Dinlensinler diye geceyi ve, çalışsınlar diye gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. Sûra üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna, göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamiyle haberdardır. Kim iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Kötülükle gelen kimselerse yüzü koyun cehenneme atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. De ki: Ben ancak bu şehrin Rabbine ki o burayı dokunulmaz kılmıştır kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten ona aittir. Bana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 Onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kasas Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla tâ Bunlar, apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için, Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. Firavun, Mısır toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Bizse. O yerde güçsüz düşürülenlere lûtufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak, Firavun'la Hamana ve ordularına onlardan korktukları şeyi göstermek istiyorduk. Musa'nın anasına, onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde, onu ''Denize bırakıver. Hiç korkup kaygılanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız.'' diye bildirdik. Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve bir tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun'la Haman ve askerleri yanlış yoldaydılar. Firavun'un karısı, ''Benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz.'' dedi. Halbuki onlar sezemiyorlardı. Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Annesi, Musa'nın ablasına, onun izini takip et, dedi. O da, onlar farkına varmadan, uzaktan kardeşini gözetledi. Biz, daha önceden, onun süt analarını kabulüne müsaade etmedik. Bunun üzerine, ablası, size onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?'' dedi. Böylelikle biz onu, anasına gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bilmezler. Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız. Musa, ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup Ölümüne sebep oldu. Bunun üzerine, Bu şeytan işidir. O, gerçekten saptırıcı, Apaçık bir düşman, Dedi. Musa, Rabbim, Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla, Dedi. Allah da, Onu bağışladı. Çünkü, Çok bağışlayıcı, Çok esirgeyici olan, Ancak O'dur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere and olsun ki, artık suçlulara asla arka çıkmayacağım, dedi. Şehirde, korku içinde gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse, feryat ederek yine ondan imdat istiyor. Musa ona dedi ki, Doğrusu sen, ''Besbelli bir azgınsın.'' Musa, ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak isteyince, o adam dedi ki, ''Ey Musa, dün bir cana kıydığın gibi, bana da mı kıymak istiyorsun?'' ''Demek, düzelticilerden olmak istemiyor da, bu yerde ille yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen.'' Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa! ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık, İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim, dedi. Musa, korka korka, gözetleyerek oradan çıktı. Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar, dedi. Medyene doğru yöneldiğinde, Umarım, Rabbim beni doğru yola iletir, dedi. Musa, Medyen suyuna varınca, orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de, hayvanlarını engelleyen iki kadın gördü. Onlara, Derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden, biz onların içine sokulup, hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların yerine davarlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi ve "Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtaçım." dedi. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. "Babam." dedi. ''Bizim yerimize hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor.'' Musa, ona gelip başından geçeni anlatınca, ''O, korkma, o zalim kavimden kurtuldun.'' dedi. İki kızından biri, ''Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir olandır.'' dedi. Dedi ki, Bana sekiz yıl çalışmana karşılık, Şu iki kızımdan birini, Sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan, Artık o kendinden. Yoksa, Sana ağırlık vermek istemem. İnşallah, Beni iyi kimselerden bulacaksın. Musa şöyle cevap verdi, Bu, seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım, demek ki bana karşı husumet yok. Söylediklerimize Allah vekildir. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tur tarafından bir ateş gördü. Ailesine, siz bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut, ısınmanız için bir ateş parçası getiririm, dedi. Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, ağaç tarafından, kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa! Bil ki ben, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ve asanı at. Musa, asayı yılan gibi deprenir görünce, Dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Beri gel, korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi, Firavun ve onun adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin delildir. ''Çünkü onlar, yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır.'' diye seslenildi. Musa dedi ki, ''Rabbim, ben onlardan birini öldürmüştüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un dili, benimkinden daha düzgündür. Onu da, beni doğrulayan bir yardımcı olarak, benimle birlikte gönder. Zira, bana, Yalancılık ithamında Bulunmalarından Endişe Ediyorum Allah Buyurdu Seni Kardeşinle Destekleyeceğiz Ve Size Öyle Bir Kudret Vereceğiz Ki Ayetlerimiz Sayesinde Onlar Size Erişemeyecekler Siz Ve Size Tabi Olanlar Üstün Geleceksiniz Musa Onlara Apaçık Ayetlerimizi Getirince bu olsa olsa uydurulmuş bir sihirdir. Biz önceki atalarımızdan böylesini işitmemiştik dediler. Musa şöyle dedi. Rabbim, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve hayırlı akıbetin kime nasip olacağını en iyi bilendir. Muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. Firavun, ''Ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman! Hadi benim için çamur üzerine ateş yak. Bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir.'' dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize atıverdik. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar kıyamet gününde de kötülenmişler arasındadır. Andolsun ki biz ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp öğüt alsınlar diye insanlar için apaçık deliller hidayet rehberi ve rahmet olarak o kitabı vermişizdir. Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen batı yönünde bulunmuyordun ve Görenlerden de değildin. Bilakis biz nice nesiller var ettik de, Onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen, Ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere, Medyen halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine, Gönderen biziz. Musa'ya seslendiğimiz zaman da, Sen, Tur'un yanında değildin. Bilakis, Senden önce kendilerine uyarıcı gelmeyen bir kavmi uyarman için, Rabbinden bir rahmet olarak. Ola ki, düşünüp öğüt alırlar. Bizzat kendi yaptıklarından dolayı, başlarına bir musibet geldiğinde, Rabbimiz, ne olurdu bize bir peygamber gönderseydin de, ayetlerine uysak ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı, seni göndermezdik. Fakat onlara tarafımızdan o hak gelince, Musa'ya verilen gibi ona da verilmeli değil miydi? Dediler. Peki daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve şunu söylemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. ''De ki, eğer doğru sözlülerseniz, Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyuyayım.'' Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın, kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Andolsun ki biz düşünüp öğüt alsınlar diye sözü birbiri ardınca yetiştirmişizdir. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona da iman ederler. Onlara okunduğu zaman ona iman ettik. Çünkü o Rabbimizden gelmiş hakikattir. Esasen biz ''Daha önce de Müslüman idik.'' derler. İşte onlara, sabretmelerinden ötürü, mükafatları iki defa verilecektir. Bunlar, kötülüğü iyilikle savarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan da, Allah rızası için harcarlar. Onlar, boş söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve, ''Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size size selam olsun. Biz kendini bilmezleri istemeyiz derler. Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi o bilir. Biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz Onları kendi katımızdan bir rızık olarak Her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği Güvenli, dokunulmaz bir yere yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz refahından şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralarda pek az oturulabilmiştir.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 Allah katında olanlarsa daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Hala buna aklınız ermeyecek mi? Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz kimse ki ona mutlaka kavuşacaktır. Dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız sonra kıyamet gününde huzurumuza getirilenler arasında bulunan kimse gibi midir? O gün Allah onları çağırarak, ''Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz, hani nerede?'' diyecektir. O gün, aleyhlerine söz gerçekleşmiş olanlar, ''Rabbimiz, şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak, onları da öylece azdırdık. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar, aslında bize tapmıyorlardı, derler. Ortaklarınızı çağırın, denir. Onlar da çağırırlar. Fakat, kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Ne olurdu, doğru yola girselerdi. O gün, Allah onları çağırarak, Peygamberlere ne cevap verdiniz, diyecektir. İşte o gün, onlara bütün haberler Körleşmiştir. Onlar, birbirlerine de soramayacaklardır. Fakat, tevbe eden, iman edip, iyi işler yapan kimseye gelince, Onun, kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Rabbin, dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah, onların ortak koştuklarından münezzehtir ve, Şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka tanrı yoktur. Önünde de sonunda da hamd onundur. Hüküm onundur. Ve ancak ona döndürüleceksiniz. De ki, düşündünüz mü hiç? Hiç. Eğer Allah üzerinizde geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek Tanrı kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, Söyleyin bakalım, Eğer Allah üzerinizde gündüzü ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka, İstirahat edeceğiniz geceyi size getirecek Tanrı kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Rahmetinden ötürü Allah, Geceyi ve gündüzü yarattı ki, Geceleyin dinlenesiniz, Gündüzün, O'nun fazlu kereminden arıyasınız ve şükredesiniz. O gün Allah onları çağırarak, Benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz, Hani nerede? diyecektir. O gün, her ümmetten bir şahit çıkarır, kesin delilinizi getirin, deriz. O zaman bilirler ki, hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeylerde kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır. Karun, Musa'nın kavmindendi de, onlara karşı azgınlık etmişti. Biz, biz, ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle demişti. Şımarma, bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah'ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste. Ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana ihsan ettiği gibi sen de iyilik et. Yeryüzünde bozgunculuğu arzulama şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez. Karunsa o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti. Bilmiyor muydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz.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 Akıbet, takva sahiplerinindir. Kim bir iyilik getirirse, ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse, o kötülükleri işleyenler, ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, elbette seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana yolunacağını ummuyordun. Ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar.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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, Yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Yoksa kötülükleri yapanlar Bizden kaçabileceklerini mi sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa Bilsin ki Allah'ın tayin ettiği o vakit Elbet gelecektir. O her şeyi işiten ve bilendir. Cihad eden ancak ancak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 Kâfirler iman edenlere bizim yolumuza uyun. Sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle yalan söylemektedirler. Elbette kendi yüklerini kendi yükleriyle birlikte nice yükleri taşıyacaklar ve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 yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın. İşte Allah, bundan sonra, ahiret hayatını da yaratacaktır. Gerçekten Allah, her şeye kadirdir. O,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 Sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna, Allah'ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü, birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. Bunun üzerine Lut ona iman etti ve İbrahim,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 Gerçekten siz, daha önce hiçbir milletin yapmadığı bir hayasızlığı yapıyorsunuz. Siz, ille de erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlikler yapacak mısınız? Kavminin cevabı ise, şöyle demelerinden ibaret oldu. Doğru söyleyenlerden sen, Allah'ın azabını getir bize. Lût,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 Sana vahy kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.